Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 33. Bölüm Mekke'nin Fethi Mekke çevresinde yaşayan Beni Bekir bin Abdülmenat'la Huzalılar arasında cahiliye döneminden beri devam ede gelen kan davası Hudeybiye Antlaşması ile ortadan kaldırılmış Beni Bekir Kureyş ile Huzalılar da Hz. Peygamberle ittifak kurmuşlardı. Ancak Beni Bekir Kureyşlilerden de destek alarak Huzalılara bir gece baskın düzenlemiş ve kabilenin reisi Kab bin Amr'la bazı kabile mensuplarını öldürmüştü. Huzaalılar Medine'ye bir heyet göndererek, Hazreti Peygamber'den yardım istediler. Aslında Huzaalılar, Resulullah'a ve onun tebliğ ettiği dine, başlangıçtan itibaren sıcak bakmış, Müslümanlara özellikle istihbarat alanında, önemli yardımlarda bulunmuş, ve Hudeybiye Antlaşması'na kadar, kabilenin tamamı İslamiyet'i benimsemişti. Rasul ü Ekrem, Kureyşlilere bir mektup yollayarak, Beni Bekir'le ittifaktan vazgeçmelerini veya öldürülen huzağlıların diyetini ödemelerini istedi. Aksi takdirde, antlaşmanın ihlal edilmiş olması sebebiyle kendilerine savaş açabileceğini bildirdi. Kureyşliler hem diyet ödemeyi hem de Bekir oğullarıyla ittifaklarını bozmayı reddedip, Hudeybiye Antlaşmasını yenilemek üzere Ebu Süfyan'ı Medine'ye gönderdiler. Ancak Ebu Süfyan, Medine'deki girişimlerinden olumlu bir sonuç alamadan Mekke'ye döndü. Mekke seferine karar veren Hz. Peygamber, kan dökmemek ve düşmanı hazırlıksız yakalamak için, gideceği yeri gizli tutarak hazırlıklara başladı. Müslüman kabilelere haber gönderip, onların Medine'de toplanmalarını istedi. Ordusunun gerçek gücünü saklamak amacıyla, bazı kabilelerin, yol boyunca orduya katılmasını emretti. Medine'den çıkış yasaklandı ve Medine-Mekke arasındaki önemli geçitlere nöbetçiler yerleştirilerek Mekke'ye gidişe izin verilmedi. Yapılan hazırlıkları Kureyşlilere bildirmek isteyen Hatıb bin Ebu Beltan'ın gönderdiği haberci, bu durumdan vahiy yoluyla haberdar olan Resulullah'ın görevlendirdiği sahabeler tarafından yakalandı. Ayrıca Mekkelleri şaşırtmak için Mekke-Medine yolu üzerinde bulunan Batni Idama Ebu Katade el Ensari komandasında bir keşif birliği gönderildi. Medine'de idari işler için Ebu Rühmü, imamet için Abdullah bin Ümmü Mektumu vekil bırakan Hazreti Peygamber ordusuyla 13 Ramazan 8 tarihinde şehirden ayrıldı. Askeri harekatın hedefini gizli tuttuğundan, Mikat yeri Zülhuleyfe'de ihrama girmeyerek yola devam etti ve Mekke yakınındaki Merru Zahran'da konakladı. İslam ordusu yol boyunca katılanlarla birlikte on bin kişiye ulaşmıştı. İslam ordusunun Mekke kapısına dayandığını bu sırada öğrenip paniğe kapılan Kureyşliler, Ebu Süfyan başkanlığında bir heyeti Resulullah'a gönderdiler. Heyeti bir gece karargahında tutup ordusunun resmi geçidini seyrettiren Hz. Peygamber, onları Müslüman olmaya çağırdı. Böyle bir orduyla savaşmayı göze alamayan Ebu Süfyan ve heyet üyeleri, İslam'ı kabul etmiş olarak Mekke'ye döndüler. Bu durum karşısında Mekke halkı, İslam ordusuna karşı konulamayacağını anladı. Ebu Süfyan, Kabe'nin avlusunda toplanan Kureyşlilere, kendisinin Müslüman olduğunu ve teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını, Mescid-i Haram'a veya kendi evine sığınmalarını tavsiye etti. Bu bir bakıma Mekke'nin teslimi anlamına geliyordu. Hazreti Peygamber, başta Ebu Süfyan olmak üzere, Ümmühani, Hakim bin Hizam, Ebu Ruveyha ve Büdeyl bin Verka gibi Mekkelilerin evine sığınanlara himaye hakkı verip bu kişileri onurlandırdı, ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedi. Ebu Süfyan'dan sonra Mekke'ye gelen Hazreti Peygamber'in amcası Abbas da Mekkelilere aynı şeyleri söyledi. Onlar da Mescid-i Haram'ın içerisine ve evlerine dağıldılar. Dört koldan aynı anda Mekke'ye girilmesini planlayan resul Ekrem, kumandanlarına mecbur kalmadıkça savaşmamalarını, kaçanları takip etmemelerini yaralı ve esirleri öldürmemelerini ve Safa tepesinde kendisiyle buluşmalarını bildirdikten sonra ilk önce sağ kol birliğinin kumandanlığını yapan Halid bin Velid'in harekete geçmesini emretti. Mekke müşriklerinin Safvan bin Ümeyye komandasında İkrime bin Ebu Cehil ve Süheyl bin Amr gibi Mekke eşrafıyla çoğunluğu müttefik kabilelerin kuvvetlerinden oluşan birliğinin yerleştirildiği Güneydeki Lid adı verilen yerden şehre giren Halid bin Velid, bu kuvvetleri bozguna uğratarak, şehrin fethi sırasındaki tek mukavemeti kırmış oldu. Canlarını kurtaranlar evlerine kapanarak ya da silahlarını bırakarak eman dilediler. Çatışmalarda Mekkelilerden 12 veya 28 kişi ölmüş, Müslümanlardansa 2 veya 3 kişi şehit düşmüştü. Kumandanlığını Saad bin ubadenin yaptığı ensar birliği Mekkenin batı tarafından, Zubeyr bin Avamın komanda ettiği Muhacirlerden oluşan sol kol birliği de kuzeyden şehre girdi. Merkezi birliğin başında bulunan Hazreti Peygamber ise Mekkenin yukarı kısmından kuzeybatıdaki Ezahir yolunu takip edip, etrafındaki Muhacirin ve ensarla birlikte Allah'a hamd ve şükürler ederek Mekke'ye girdi. Hacun'da konakladı ve diğer birliklerle Safa tepesinde buluştu. Daha sonra Mescid-i Haram'a giden Hazreti Peygamber Hacerü'l-Esved'i selamlayıp öptü ve Kâbe'yi tavaf etti. Yaptığı konuşmada Mekke'nin harem olduğunu ve bu statüsünün devam edeceğini, hac ve Kâbe idaresiyle ilgili hicabe ve sikaye dışındaki bütün görevleri ilga ettiğini Hicabe görevini Osman bin Talha'ya, Sikaye'yi de amcası Abbas'a bıraktığını belirtti. Arkasından umumi af ilan etti. Mescid-i Haram'a, daha önce belirtilen kişilerin evlerine ve kendi evine sığınanlarla silahlarını bırakanların emniyette olduğunu, esir alınanların öldürülmeyeceğini ve hiç kimsenin takibata uğramayacağını bildirdi. Rasulullah cezalandırma imkânı eline geçtiği halde 20 yıldır her fırsatta kendisine ve Müslümanlara düşmanlık yapmış olan Kureyşlileri affederek insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir merhamet örneği gösterdi. Fetih günü aynı zamanda gerçek bir merhamet günü oldu. Kimsenin malına dokunulmadı ve esirler serbest bırakıldı. Sadece. Demi heder edilenler diye anılan ve Hazreti Peygamberle Müslümanlara karşı şiddetli düşmanlıklarıyla tanınan on kadar kişi umumi af kapsamının dışında bırakıldı. Bu on kişiden yakalanan üç kişi öldürülmüş, İkrime bin Ebu Cehil gibi bir kısmı Mekke'den kaçmış, bir kısmı da affedilmiştir. Hazreti Peygamber, Tevhid inancının sembolü olan Kabe'nin içindeki ve çevresindeki putları ve diğer şirk alametlerini temizlettikten sonra, Kabe'nin içinde iki rekat namaz kıldı. Bilal-i Habeşi'den Kabe'nin damına çıkıp ezan okumasını istedi. Bilal-i Habeşi'nin ezan okumasıyla, Kureyşliler kadınlı erkekli Resul-i Ekrem'in huzuruna gelerek Müslüman oldular kendilerine esir muamelesi yapılmayarak serbest bırakılan bu kişilere Tuleka denilmiştir. Bu arada, Safvan bin Ümeyye gibi süre isteyenlere de dört ay mühlet verilmiştir. Resul-i Ekrem, Mekke'de kaldığı sürece Hacun'da kurulan çadırda ikamet etti. Kendisine evinde kalması teklif edilince, Medine'ye hicretinden sonra henüz Müslüman olmayan amcasının oğlu Akil bin Ebu Talib'in, evini satmış olduğuna işaret ederek, akil bize ev mi bıraktı, şeklinde serzenişte bulundu ve şehrin fatihi olmasına rağmen evini geri almayı düşünmedi. Hazreti Peygamber, fetihten sonra hicret yoktur sözüyle, Mekke'nin fethiyle birlikte Medine'ye hicretin sona erdiğini ve bir zorunluluk olmaktan çıktığını ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi olan Nasır suresine adını veren Nasır kelimesinin bütün Araplara üstün gelmeye, aynı suredeki fetih kelimesinin Mekke'nin fethine işaret ettiği kaydedilmektedir. Fetih suresi de Hudeybiye antlaşmasına ve dolayısıyla Mekke fethine işaret etmektedir. Fetihten sonra bir süre daha Mekke'de kalan Hazreti Peygamber, Attab bin Esidi Mekke'ye vali tayin edip, Muaz bin Cebel'i de yeni Müslüman olanlara Kur'an'ı ve dini esasları öğretmekle görevlendirdikten sonra, Hevaz'in kabilelerine karşı aşağıda bahsedilecek olan Huneyn gazbesini gerçekleştirdi. Ardından muhacirlerle birlikte Medine'ye döndü. Mekke'nin fethiyle birlikte Kureyş müşriklerinin, Hazreti Peygamber ve Müslümanlara karşı olan düşmanlığı sona ermiş, Yarımada'nın Hicaz bölgesinde İslam'ın yayılışı önündeki engeller kalkmıştı. Hazreti Peygamber, Mekke'de kaldığı süre içinde bazı sahabeleri, şehrin çevresindeki kabilelere ait putları yıkmak üzere görevlendirdi. Yıkılan putlar arasında Menat, Süva ve Uzza'da bulunuyordu. Ardından yine şehre yakın bazı kabileleri İslamiyet'e davet etmek için seriyeler düzenlemeye başladı. Şevval 8 tarihinde Halid bin Velid'i 350 kişilik bir birliğin başında Mekke'nin güneyinde yaşayan Cezime bin Amir kabilesine gönderdi. Halid onlardan silahlarını bırakıp Müslüman olmalarını istedi. Tartışmalardan sonra silahlarını bırakmaya rıza gösterdiler, ve Müslüman olduklarını ifade etmek üzere, dinimizi değiştirdik anlamında Sabena dediler. Ancak onların bu sözleriyle net bir tavır ortaya koymadıklarını düşünen Halid, daha önceki düşmanlıklarını da hesaba katarak, kendilerini esir alıp askerleri arasında taksim etti, ertesi sabah da öldürülmelerini emretti. Süleymoğullarına mensup askerler emri yerine getirerek, Otuz kadar esiri öldürdü. Muhacir ve ensara mensup sahabelerse, Müslüman olduklarına kanaat getirerek esirlerini serbest bıraktılar. Bu gelişmeleri Mekke'ye kaçıp gelen bir esirden öğrenen Hazreti Peygamber çok üzüldü. Halid'i onların Müslüman olup olmadıklarını tespit hususunda acele etmekle suçladı. Ve Allah'ım ben Halid'in yaptıklarından beriyim buyurarak onun bu davranışını tasvip etmediğini gösterdi Hazreti Ali'yi Cezime kabilesine gönderip öldürülenlerin diyetlerini ödetti ve uğradıkları maddi zararı fazlasıyla tazmin ederek gönüllerini aldı sonpeygamber.info onu anlamak ve anlatmak için